Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil ve Salatu ve Selamu Muhammedin ve ala ve sahbihi ve bar. Kardeşlerim, Şeyha Eddihmeş isimli hanım yazarın kocanızı nasıl ikna edersiniz, onu nasıl etkilersiniz isimli kitabında son iki ses kaydına geldik. Bugünkü okuyacağımız yerdeki ilk başlık, Başarılı Bir Diyalog için Nasihatler. Diyor ki yazarımız, şimdi ben bu bölümde sana gerek evliliğinle ilgili olumsuz şartlar esnasında gerekse de normal durumlarda kocanla aranda başarılı bir diyaloğun oluşması için bazı küçük detayları hatırlatacağım. Bunlardan ilki, öncelikle ailevi sorunlarınızı dile getirmek için en uygun zamanı seçmelisin. Kocanla konuşmak istediğin bir sorunu ona akşam iş dönüşünde eve girer girmez. Yahut hasta olduğu bir zamanda veya çocuklarının önünde yahut moralinin bozuk olduğu bir anda dile getirmen kesinlikle uygun değildir. Bunun için onun en sakin, seni en iyi bir şekilde dinleyebileceği bir zaman dilimini seçmen gerekir. Beklemekten, sabretmekten usanma. Konuşmak için uygun anı beklemek belki biraz zaman alacaktır ama önemli olan geç de olsa netice elde etmektir. Bunun için belki de en uygun zaman gecenin ilk vakitlerinde sana yöneldiği zamandır. İkinci nasihatim şudur. Onunla alçak Sakin ve ince bir ses tonuyla konuş. Konuşmanı ne kadar inceltirsen Allah katına mükafatın ve eşinin kalbinde tesirin o kadar artar. Üçün nasihat. Konuşurken kendinden geçmiş gibi ellerini hareket ettirme. Sanki boks ringine çıkmış da boks ediyormuş gibi davranma. Aksine bir elinle onun elini tut ve diğer elinle de vücuduna dokun. Bu onu sakinleştirir ve sana karşı hazırlar. Nasihatimin dördüncüsü şudur. Konuya başlamadan öncelikli hedefinin onu mutlu etmek olduğunu, konuşma içerisinde ihtilaf etseniz ve bu durum sizin aleyhinize dahi olsa ona itaat edeceğinizi söyleyin. Bu ibareler şeytanın ona verdiği vesveseleri yok eder ve kötü düşüncelerinin önünü keser. Birçok erkeğin düşündüğü gibi hanımı olarak kendi görüşlerini ona mecbur kılacağını ya da kocanı ayıplayıp töhmet altında tuttuğunu zannetmesin. Beşincisi, Öncelikle konuşmana olumlu sözlerle başla. Onda gördüğün güzel hasletlerden bahset. Güzel huylarından, temiz kalbinden, cömert olmasından, sana ve çocuklarına karşı kol kanat germesi ve buna benzer. Onda mevcut olan güzel hasletlerinden dolayı ona teşekkür et ve bu şekilde iyiliklerinin devamını dile. Ve daha sonra asıl konuya gir. Bu denenmiş ve başarısı görülmüş en mükemmel yöntemlerden bir tanesidir. Altıncı nasihat konuya yavaş adımlarla gir. Sözün hemen başında onun çok hatalı davrandığını ve haddini açtığını söyleme. Hatta ima dahi etme. Sadece vereceğin örneklerle mevcut hatasını anlamasını ona bırak. Yedincisi özellikle hedefin onunla tartışmak değil konuşmak, sağlıklı bir diyalog kurmak olsun. O sana yanlış gelen sözler sarf ettiğinde tamam haklısın doğru söylüyorsun. Ancak bir de şunu denesek veya şöyle bir yol takip etsek. Şayet yanlış görürsen yapmayız gibi cümlelerle onu ikna etmeye çalış. Gerçekten sana büyük bir tecrübe neticesinde söyleyebilirim ki bu onun çok hoşuna gidecektir. 8. Nasihatim Konuşma esnasında daha önce konuşulmuş ve yeterince üzerinde durulmuş meseleleri tekrar tekrar gündeme getirmekten sakın. Nasihatimin dokuzuncusu, konuşma esnasında geçmişe ait hatalarını söyleme. 10. Nasihatim ise Yapmış olduğu hatalar neticesinde, sen de aynen baban gibisin yahut aynı kardeşine benziyorsun, tıpkı annen gibisin gibi sözlerle onu ailesinden birine benzetmeye kalkışma. Başarılı bir diyalog için 11. nasihatim, konuya sadece kendi pencerenden değil de bir de onun penceresinden bakmaya çalış. Belki senin göremediğin, kavrayamadığın, bilmediğin noktalar olabilir. 12. nasihatim ise şudur. Söyledikleri hoşuna gitmesen ve beğenmesen dahi onu dinlerken bunu belli etme. Ve onu çok dikkatli bir şekilde dinlemeye çalış. Konuşmasını bitirinceye kadar sabret, söyleyeceklerini tamamladıktan sonra sen konuşmaya başla. Bil ki sen onu nasıl dinlediysen o da seni öyle dinleyecektir. Senin ona gösterdiğin saygı kadar sen ondan saygı göreceksin. 13. On onun sözleriyle dalga geçme. Fikirleriyle alay etme, ona yıplama. Aynı şekilde ailesinin ve yakın akrabalarının hatalı davrantılarını bilsen de onları küçümseyici cümleler sakın kullanma. 14. ve son nasihati ise şudur. Eğer tartışma büyüyüp daha kötü sonuçlara sebep olacaksa hemen konuyu kapat ve başka bir zamana, daha uygun bir zamana tehir et, ertele. Arkadaşlarım, bugünkü okuyacağımız ikinci başlık ise Sakınılması gereken hususlar. Eşler arası anlaşmazlık dosyasını kapamadan önce sakınman gereken bazı hususları hatırlatmak istiyorum der yazarımız. Bunlardan birincisi anlaşmazlıktan sonra ondan uzaklaşma. Çünkü bu eşler arasında büyük setlerin oluşmasına sebeptir. Eşler arasında böyle bir set oluştuğu zaman onu kaldırmak gerçekten çok zordur. Sakınman gereken ikinci husus eşler arasındaki anlaşmazlık öncelikle küçük bir kıvılcım gibidir sadece. Eğer bu anlaşmazlığı evinin sınırlarının dışına taşırırsan daha büyük yangınlara sebebiyet verirsin. Sakın kimseye şikayette bulunma. Şikayetin bu konuda uzman olan kişilere sadece istişare etmek amacıyla olsun. Üçüncü sakınılması gereken şey ise öncelikle mevcut sorunun ertesi güne taşınmasına izin verme. Her zaman aranızdaki soğukluğu kaldırmaya çalış ve problem konuşulmadan sakın uyuma. Geceyi kocanla küs geçirmen sorunun büyümesine ve çözüm yollarından uzaklaşmasına sebep olacaktır. Dördüncü sakınması gereken husus ise şudur. Kocanla bir sorun yaşadığın zaman hemen ailenin yanına gitmekten kesinlikle sakın. Çünkü bu davranış problemin büyümesine ve kendisine dönsen de kocanın onurunun zedelenmesine sebep olur. Bunlar da genelde hayırlı netice vermez. Üçüncü ve son başlığımız ise bugünkü okuyacağımız mutlu bir evlilik hayatı için kadın kadına nasihatler. Bir kadından siz kadınlara nasihatler. Mutlu bir evlilik için ilk nasihat karşılıklı sevgi. Özellikle eşinle olan ilişkinde sevgini ona göstermek için bu işin sanatını öğren. İkinci nasihat saygı. Durum ne olursa olsun eşlerin bu konuda kırmızı çizgiyi geçmemeleri gerekmektedir. Yani iki taraf birbirinin hakkını çiğnememesi ve saygı sınırlarını aşmaması gerekir. İşte sevginin onaramayacağı tek unsur da budur. Mutlu evlilik için üçüncü nasihat, karşılıklı konuşma. Kulak bazen gözden önce aşık olur. Bu sözü daha önce duymuştum ben. Kulak bazen gözden önce aşık olur. Vücudun diğer organları gibi yaratılış gereği olarak güzel şeylerden faydalanmak ister kulak. Sen eşinle devamlı surette sohbet et. Ona gününün nasıl geçtiğini, İşlerinin nasıl ilerlediğini sor ve hayata dair onunla sohbet et. Bununla birlikte onu sevdiğini, ona değer verdiğini sık sık dile getirmekten uzak durma. Çünkü sevgi ve aşk dolu kelimeler hayata ayrı bir tat verecektir. Dördüncü nasihatim şudur, evde vakit geçirmek. Bilinmelidir ki eşlerin birbirlerinden uzun süre ayrılıkları evliliği başarısızlığa götüren faktörlerden bir tanesidir. Bu uzaklaşma erkekte de olabilir, kadında da. Kocanın evden uzak kalmaması için öncelikle olabildiğince her akşam ve hafta sonları evinde vakit geçirmesini sağlamalısın. Kocan her eve geldiğinde sen onu krallar gibi hürmetle karşıla. İşte bu bir erkek için en güzel duygulardan bir tanesidir. Beşinci nasihat dokunmak, tensel yakınlık, oyunaşma ve öpme. Bunların her biri sevgiyi dosdoğru bir şekilde tabir eden unsurlardır. Bununla cinsel ilişki öncesini kastetmiyorum. Bilakis kastım... Gün boyu değişik vakitlerde kocana dokunman ya da onu öpmendir. Örneğin karşı konuşurken, mutfakta, yemek yerken, sohbet ederken veya diğer vakitlerde. Altıncısı ise şudur. da zaman zaman hoşuna gitmeyen hal ve hareketlere karşı devamlı sessiz kalma. Bunları içine atıp biriktirme. Zira bir müddet sonra hoşuna gitmeyen bu durumlar dağlar kadar birikecek ve ister istemez bir yer yerden patlak verecek ve olumsuz etkilere sebep olabilecektir. Bu sebeple arada bir faydası olmasa da veya faydası olmadığını düşünsen de güzel ve tatlı bir şekilde kocanda bulunan, hoşuna gitmeyen olumsuz hal ve hareketleri dile getir. Yedinci nasihatim şudur ve çok önemli, çok değerli bir nasihat olduğunu düşünüyorum. Sakın yalan söyleme, onu kandırma. Hiçbir durumda onu kandırma. Doğruluktan sakın ayrılma. Zira doğruluk en büyük kurtuluştur. Yalan ise hem dünyada hem de ahirette kişiyi helaka götüren bir haslettir. Ancak aile bağlarına büyük zarar getirecek bir zaruret olursa bu durum istisnadır. Karşılıklı oluşmuş güveni yıkan ve tamir edilemez boyutlara ulaştıran yegane sebep yalandır. Mutlu evlilik için sekizinci nasihatim şudur. Duygularını kocanın gözlerini uzun uzun bakışlarla dile getirmeye çalış. Bu tavırdan birçok kadın haberdar değildir. Dokuzuncusu hayatı yenilemeye çalış. Hayatınızı alışılmış şeyleri devamlı surette tekrar etmekten kurtar. Ani değişikliklerle ona sürpriz yap. 10. nasihatim annen dahi olsa ailevi yaşantınla ilgili konularda herkese kulak verme. Doğru görüş sahibi akıllı, basiretli, hikmetli kişilerle ihtiyaç duyduğun zamanlarda istişare et ve onları dinle. 11. nasihatim şudur, evliliğine dair sırlarını çok özel ve ihtiyaç hissettiğin bir durum olmadığı müddetçe en yakınlarınla dahi paylaşma. Evliliğin gerek olumlu, gerekse de olumsuz yönlerini arkadaşların, dostların ya da ailenle paylaşma. Aksi halde ye elindeki nimetlerden dolayı kıskanılır, haset edilirsin ya da meclislerin çerezi gibi kişilerin alay konusu olursun. Burada dikkatini çekmek istediğim en önemli husus ise, Kocanın gaybetini asla yapmamandır. Zira bu öncelikle Allah'ın haram kıldığı bir fiildir. Mutlu bir evlilik için 12. nasihatim gülümsemektir. Ne kadar güzelleşip süslensen de şayet yüzünde bir tebessüm ve gülümseme yoksa güzelliğin etrafı ışık saçmayan bir kandile benzer. Gülümsemek erkeğin kalbin tam hedefinden vuran bir oktur. Üzüntülü, kederli olduğun zamanlarda dahi olabildiğince güler yüz olmayı ihmal etme. 13. nasihat de değerli. Hakkına razı olduğun müddetçe eşinin sana karşı daha güzel bir ahlaka büründüğünü göreceksin. 14. nasihat bil ki her türlü ilişki mutlak surette karşılıklıdır. Kocana karşı ihmal ettiğin bir şeyi ondan asla bekleme. Duymaktan hoşlandığın bir sözü öncelikle sen onun duymasını sağla. Kocanda görmek istediğin hoşuna giden hal ve hareketleri önce sen yap ki o bunu senden öğrensin. Neticesini gördüğünde ise inan hayran kalacaksın. 15- Ufak tefek ve ehemmiyetsiz şeyleri büyütme ve tamamen unut. Eşinden meydana gelen her hatayı devamlı düzeltmeye kalkma. Bazı şeylere gözü. 16- Onun kalbine sana karşı güven tohumları ek. Çok önemli bir husustur güven tohumları ekmek. Çünkü bütün erkekler buna muhtaçtırlar. Onu çokça öv. Fikirlerini beğenmesen dahi gerek ufak bir mesele olsun gerekse de büyük bir mesele olsun Onunla mutlaka fikir alışverişinde bulun. Onsuz yapamayacağını ve ona sürekli ihtiyaç duyduğunu açığa vur. Ve o senin yakınındayken her zaman güvende ve mutluluk içinde olduğunu göster. Renk seçiminde dahi olsa ona muhalefet etme. Doğru olmasa da onun hoşuna giden her şey seninle hoşuna gidiyormuş gibi davran. 17. Temizliğe olabildiğince dikkat et. Gerek kendinin gerekse evinin gerekse de çocuklarının temizliğine büyük ihtimam göster. Bu öncelikle iman etmenin bir gereğidir. Bununla birlikte kocana olan saygının en açık göstergesidir. Nice kadın bu sebepten dolayı boşanmıştır buna çok dikkat et. Mutlu bir evlilik için 18. nasihat Küçük ya da büyük fark etmeksizin ondan yardım aldığın her zaman ona teşekkür et. Ve duyacağı şekilde ona dua et. Çünkü karşındakinin duyacağı bir ses tonuyla ona dua etmen Kalpleri yumuşatmada ve birbirine yakınlaştırmada ön sıralarda alan hususlardandır. 19. Sadece seninle kocan arasında kalacak, mahrem kimselere yansımayacak şekilde sürekli dış görünüşünü, saç modelini ve elbiselerini değiştirmeye çalış. 20. Aile hayatında yatak odasının özel bir yeri vardır. Bundan dolayı yatak odanı olabildiğince temiz tut. Yatak odanın dağınık olmasından sakın devamlı güzel kopmasını sağla ve Odanı romantik güzel geceler için hazırla. Yatak odanda kocanı olabildiğince güzel karşılamaya çalış. Utanmadan ve hayal etmeden ona karşı olan sevgi dolu duygularını açığa vur. 21. nasihat şudur. Eşiyle olan cinsel ilişki bir erkeğin hayatının en temel hususlarındandır. Belki cinsel ilişki bir kadın için hayatında önem arz eden hususların sonlarında yer alabilir ama bu erkeğin hayatının önceliklerinden bir tanesidir. Zaman zaman meşguliyetlerin, ev işlerin ya da çocuklarınla ilgilenmen onu ihmal etmene sebep olabilir. Ancak bil ki hiçbir durum erkek için geçerli bir mazeret değildir bu durumda. Kocan belki bunu açığa vurmayabilir. Ancak zamanla bu durum onun iç dünyasında çok ciddi sıkıntılara yol açar. Hiçbir güzelliğe ve bilgi birikimine sahip olmadığı halde birçok kadının kocasıyla çok mutlu olduğunu görürsün. İşin püf noktasını araştırdığın zaman... Bu kadının cinsel ilişkide başarılı olduğu karşına çıkar. Sakın ona kızgın olsan da süslenmeyi ve onun için hazırlanmayı ihmal etme. Ona kızgın olsan da sakın yatağını onun yatağından ayırma. Cinsel ilişkide sana sıcak bir şekilde yöneldiğinde sakın isteğin yok diye ona karşı soğuk davranma ve ondan önce kesinlikle uyuma. Seni yatağına çağırdığı zaman sakın ona karşı geri durma, isteğine cevap vermemezlik yapma ve de şikayette de bulunma utangaçlık kocana karşı sevgi dolu duygularını ifade etmekten seni men etmesin. Kocana karşı isteğini açığa vurmamazlık etme. Mutlu bir evlilik için 22. nasihatim ailevi yaşantıda günah işlemenin çok olumsuz bir etkisi vardır. Nice eşler arasında anlaşmazlığın temelini işlenen bir takım günahlar oluşturmaktadır. Bundan dolayı Allah'ın haram kıldığı fiilleri işlemekten uzak dur. Kocana Allah'a itaat konusunda yardımcı ol. Anne ve babasına iyilikte bulun ve onun akrabaları ile ilişkini asla kesme. 23. Çocuklarına, babalarına saygı göstermeyi, onu takdir etmelerini ve elini öpmelerini öğret. Çocukların önünde kocanın kalbini kırma ya da ona muhalefet etme. Çocukların önünde asla tartışmayın. Onların önünde seni küçük düşürmesine veya hakaret etmesine sebep oluşturacak bir ortam oluşturma. En olumsuz şartlarda dahi, Çocuklarının yanında kocana karşı kesinlikle olumsuz sözler söyleme. Ve son nasihatın 24. nasihat. Hoşuna gitmese de ya da kendi fikirlerine ve zevkine aykırı olsa da kocana itaat et. Mutlu bir evliliğin en önemli sırrı kocanın kalbini kazanmandır. Kocanın kalbini kazanırsan her şey baştan sona değişecektir. Ve o sana itaat etmeye başlayacaktır. Sen ona cariye ol ki o da sana köle olsun. Şayet hoşuna gitmeyen bir durumda. Ona itaat etmek zorunda kalırsan, bu durumu ona minnet etmek sizin, aşağı katmaksın güzel bir dille konuş. Onu çok sevdiğin için ve onu razı etmek istediğin için böyle bir duruma itaat ettiğini ona bildir der. Şeyh Ateş. Okuyacağımız son bir bölüm daha kaldı. İnşallah onu da bir sonraki ses kaydına bırakalım. A'kuul güvle ede, İslam fitrullahin alimeli, velakum ve lisair almueminin, Subhanak Allahumma ve bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آخر الدعوان إن الحمد لله رب العالمين.